يا غير من يما مل عبون زعدو تعين من فوق مجون العين قرشومي ومن هو الولايج الكذرا لمعكبر ومن هو النعمه الاغمال مغتنمي ترى من حرم لا Kamaşar albaderi, lajimin zulamı. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ve dersimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ve selamualaikum aleykum. Muhammedim Ali aleyhissalam. Mektubat ve Mektubat dersimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ve selamualaikum Mektubattan, itikat mektuplarından tabii derin konulara da giriyor ara sıra. Ama biz onları da size anlayacağınız dilden anlatmaya çalışıyoruz. Müminler görecek. Kimi el-Hakka Sübhanehu, Hak Sübhanehu allah Teala görecek. Nerede fil-i ahirette görecek. Dünyada görmek yok. Fil cenneti cennete girince cennete görecek. Mahşere her giden ahirete çıkan herkes göremez. Ya cennete giren görecek. Cennetin içinde. Yani cennete kadar mahşer sırat mizanda falan her türlü cennetli olmayan insanlar da var. Onlar göremez. Cennete girilince bu söz konusu. Min gayri cihetin, yön söz konusu olmayacak. Şimdi Mevla görecek ama Ölümde mi gördüm? Arkamda mı gördüm? Sağımdan mı çıktı? Son Bu ay değil ki Haşar Güneş değil ki. Sağında olsun, solunda olsun. Yön yok. Her tarafı kaplayacak. Yön yok. Vela keyfin. Şekil yok. Adama sorsalar gördüm mü gördün? Nasıl gördün? Anlatamaz ki. Anlarım anlatamam. Hissederim söyleyememe döndü yani. Anlatamaz. Şekil yok. Mevla şekilden mi? Vela şibin. E, benzet bir şeye ya. Neye benziyor? E, neye benzeteceğim? Yani mübarek. Elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Yani görüyorsun ama bir şeye benzemiyor ki. Misli yok ki neye benzetecek? Vela misalin. Misali yok. Eleşe ki misli. Şey. Allah'ın misli yok. ayet var zaten. E sen misli olmayan bir şeyi niye benzetebilirsin ki? Dünyada şimdi bir şey söylersin. Adam der ki neye benziyordu? Bir şeyi başka bir şeye benzetirsin. Çünkü misli var. Ama Allah hakkında bunu konuşamazsın. Ve enkara ne diyor ek kaside-i bedü'l emali de yaraul mu'minun bi gayri keyf. Yaraul mu'minun bi gayri keyf ve idrakin ve darbin min misali. Müminler onu görecekler, şekil veremezler. Şekil yok. İdrak yok. İdrak ne demek? Kavramak. Ha ben şey şu kocaman lambayı kavrıyorum, değil mi? Kavrıyorum. İşte sağını, solunu, dört cephesini görüyorum. Biraz da bakam, biraz baktım, gözümü kapattım bak. Mevla'yı nasıl göreceksin? Göreceksin ama idrak yok. Ha bunu bile idrak edemeyeceğim az daha biraz. Bak. Kaç santim kaç? Etrafını görüyorum ama idrak. Var. Ama Mevla'da idrak yok. Niye? E Mevlada Teala'nın olmadığı bir e, hal yok ki. Sen onun neresini kuşatasın? Dar bir misali. Dar bu misal yok. Dar bu mesel yani bir şeye benzetme yok. İşte söylüyorum. E, Akayet kitaplarımız. Ve hankara inkar etti bu konuyu. Ee, yani allah Teala Teala'nın görülemeyeceğini iddia ediyorlar. Cemi-ül Ehli sünnet dışındaki 72 fırkanın tümü diyor ki görülmez. yu ve gayru milliyyi. Millisi milsizi yani dinlisi dinsizi. 72 fırkayı tut. Yahudisin için Hristiyan, yani dinsiz Yahudi Hristiyanlardan tut. Köye, eskiden Asıl dinleri var da muharef değiştirmiş. Onlar şimdi dinsiz sayılıyor. Ama ahirete inananlara sorarsan, cennette Allah görülür mü? Ehli sünnet dışında hiç görülür diyen yok. Burada bir ayrılma. Yani hepsi birleşmiş. Her zaman hepsi birleşmez. Hala ehles Sünnet. Ehli sünnet müstesna. Efendim. Çünkü diğer fırkalar, La yüce vücüne caiz görmüyorlar. El görülmesini. bilaciyetin gönsüz yönsüz ve keyfin şekilsiz. Yani diyorlar ki görülecek dersen, görülen şeyin şekli olur. Bir de yönü olur. Görülen şey kavranılır, idrak edilir. Yani sen diyorsun ki hem görülecek, hem şekil yok, hem yön yok. Bizim aklımız buna ermedi arkadaşlar diyorlar. Madem Allah'ın, Allah bir yönde değil, cihette değil, keyfiyetten münezzeh, şekli yok, o zaman görülmeyecek diyorlar. Çünkü görülecek de şekli yok dersen ona aklım ermedi diyorlar. Görülenin şekli olur diyorlar. Kafalar o kadar basıyor işte. Biz Mevla hakkında konuşuyoruz sana. Karpuz kavun hakkında konuşmuyoruz ki. Görülüyorsa şekli var diyorsun. O senin bildiğin şeylerden değil ki Mevla. Onu sana kendini gösterecek. Ama anlat deseler anlatamayacaksın. Bu ayrı bir şey. Bazı şeyler yaşanıyor. Resulullah sersi bile rüyada gören bazıları anlatamıyor yani. Öyle yaşamış ama anlatamıyor. Yani. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve mahluk, yaratılmış. E, yaratan nasıl tarif edebilirsin? Hatta anne Nusheka Şeyh Muhiddin İbni Arabi e, Muhiddin İbni Arabi azliğine uğraştı. Yani onunla çok e, tenkıt yapar. Onun ki yani kitabındaki bazı nüsheler diyor. Yani çünkü bu çok kitap yazmış. Peki 500'den fazla eseri var. Fütühati Mekke bunlardan birisi. Tabii belki de en uzunudur. Mutlaka bakın bakımından. irili ufaklı. 400-500 eseri var. O bazı kitapların nüschaleri yani o zamanlar biliyorsunuz el yazmalar tabii var, batbay yok. O nüschalerden e, yani bazında Tünezili indiriyor ruyete, Allah Teala'nın görülmesini el kurabiyete, ahirette görmesini. Nereye iletecelli, tecelliye öyle tecelli ya Suriy. Suri tecelliye indiriyor. Yani o bile şunu diyor, allah Teala öz zatıyla görülmeyecek, tecelli suri ile görünecek. Tecelli suri ne demek? allah Teala e, bir e, nur yaratıyor, e, o nuru şekle sokuyor. Yani Mevla'nın kendi zatı görülmüyor o zaman. Çünkü tecelli suri de mevla Teala güzel bir e, delikanlı şeklinde tecelli eder. Bak tecelli allah Teala okula girer demedik bak. Yanlış anlamayın. İşte o etek yemeğe büründüm, Mahmut diye göründüm de kafayı yiyenler manayı bilmediklerinden akılları, afsaleleri anlamıyor. Halbuki orada etek yemeğe büründüm, Yunus diye göründüm diyorsa Yunus Emre. Orada ne demiş? allah Teala bir nur yarattı özel. O nuru da şekle soktu. O şekil Yunus şeklinde zuhur etti. Yani Allah'ın kendi zatını bahsetmiyor. Şimdi tecelli sure olursa eee bu şekle giren tecellidir. Allahü Teala'nın öz zatı şekle girmez. Şekilden münezzeh. O zaman ne oluyor? Bir nur yaratıyor. Yarattığı nuru şekle sokuyor. O zaman Mevla görülmüş olmuyor ki. Yani biz diyoruz ki el öz zatı görülecek. Ama ahirette. Şekilsiz, yönsüz, idraksız, hatasız. Burada fark var. Öyleyce vücudu. Muhyiddin Arabi cihaz görmüyor gayret tecelli. Yani tecelliden başkasını caiz görmüyor. Yani diyor ki Allah Teala özzatı şekilsiz, cihetsiz, yönsüz, taraftan münezzeh. Üste değil, alta değil. Yani o şekil öz zatı görünmez diyor. Görünecek surete bürünmüş, şekle kılağa girmiş bir tecelli görünecek. Anladım. Bu tecelli işte dedim sana insan suretinde belirebiliyor. Efendim belki ay güneş suretinde neyse. Yani hangi şekle bürünürse o Allah'ın yarattığı bir nur ama kendi değil. Bir nur yaratıyor istediği şekle sokuyor. Onu gösteriyor. Ama bu Allah'a görmek olmuyor ki eli sünnete uymuyor ki bir şey. allah Teala'nın yarattığı bir nurun şekle bürünmüş tecellisi dünyada da görenler var. Onurları. nurları. Allah'ın zatı görülmüyor dünyada. O zaman ne fark kaldı cennetin? nakle nakletti Hazreti Şeyh'ine, şeyhimiz Hazretleri Muhammed Bakıbillah yalnızca bir gün ani şeyh yani Muhiddin'i Arabiden nakletti en ne o kale demiş inel mu'tezilete el-esneden ayrılan mu'tezile fırkası levlem tuka yu eğer kayıtlamasalardı eruye ruyete Allah'ın görülmesini bir mertebeti tenzi Efendim, e, tenzih mertebesiyle kayıtlamasalardı, yani onlar da görülmez diyorlar, Allah'ın münezzeh mertebesi. Çünkü şekilden münezzeh diyorsun, örnekten münezzeh diyorsun, idrak edilmekten münezzeh diyorsun, kavranmadan münezzeh diyorsun, suretten münezzeh diyorsun, yönden münezzeh diyorsun. Şimdi muhtecile diyor ki, madem böyle münezzeh, erüstete göre de münezzeh, bize göre de münezzeh. Biz de diyoruz ki, diyor, bu kadar münezzeh olan görülmez. Şimdi, onlar diyor ki işte, Mu'tîn-i Arabi ortaya olulmuş. Diyor ki eğer onlar bu münezzehlik mertebesi görülmez diye görülmeyi tenzih mertebesiyle kayıtlamasaydılar ve kâlu deseler bir teşbih eyza yani tenzih gibi teşbihle de teşbih de kâil olsaydılar. Yani ne demek? İşte Allahü Teala bir nur yaratır. O nuru bir şekle sokar. O eee nuru kendi zatının yerine o tecelliyi gösterir. Bir teşbih yapar yani. Nur zatının özel yarattığı bir nur olduğu için onu zatına efendim müşabeh e, çünkü bu benim özel yarattığım. Bugüne kadar dünyada hiç görmediğiniz bir nur. Onun için o tecelli o şekle girmiş. Bunu kabul etseydiler ve tesavveru e, düşünseydiler en ruhiyete yani Allah'ın görülmesini aynı Hazreti Tecelli bu tecellinin aynısı. Yani demin dediğim özel bir yaratılan nurun şekle sokulmuş hali görülecek şeklinde. Benim dediğim gibi diyor yani. Ben dedim ya diyor tecelli suri. Allah bir nur yaratacak, şekle bürüyecek. O nuru o şekilde gösterecek. Ha o Rabbiniz benim diyecek. Ayrı dava. Yani Mevla'nın kelamını duyacak oradan. Bu neye benzer? Ağaçtan da duyurdu Musa aleyhisselam'a. Ağaç ne dedi? Müneş-i ya Musa Ağaçtan nida geldi, inleyen Allah, ben Allah'ım dedi. Ağaç demiyor ki ben Allah'ım. Ağaçtan Mevla konuşuyor. Burada da suri bir tecelli, şekle bürünen bir nur tecellisi var. O tecelli inleyen Allah, işte cehenneme gidin, cennete gidin. E i̇şte limenil mülkü, bugün bir saltanat kim ait falan. Bu kelamları buyuracak. Kelam öz zatınındır. Ve lakin görünen, surete bürünen bir nurdur. Şekle bürünmüş. Bir nurdur. Bu tecelli suriydi. Yani diyor ki mutezile de benim bu görüşüme gelseydiler lemâ ankerû inkar etmezdiler her Allah'ın görüleceği asla. Ve lemestehâlu ve lemestehâlu asla muhal saymazdılar. Ha Allah-u Teala'nın gö görülüşü. Yani kastediyor Mutt-ı Arabi, inkar inkârû mutezilenin reddetmesi aleyha Allah'ın görülmesini cennette innemâ hu ancak o min hâitiyyeti yani o görüş Allah'a görmek olacak diye, nesiz bilaciyet, yönsüz olacak. Vela keyfi şekilsiz olacak. E yön yok, şekil yoksa mimma o şeylerden ki o muhmmasuzun, özeldir bir mertebedir tenzi. O zaman o tenzi mertebesidir. Tenzi demek şekilden münezzeh, devs, surette müneze, örnekten müneze, idraktan müneze, yönden müneze. Öyle itikadımız. Hepimizin öyle itikadımız. Muhtinara bir tenzih mertebesine. mutezile de Allah'ı tenzih ediyor. Zaten tenzih'i fazla kaçırmışlar. Onun için sıfatlarını bile inkar ediyorlar. Yani tenzihte aşırı gitmişler. Ama hayat Hadis'te olana bakacaksın daha kafaya göre takılmayacaksın. O zaman hayat sıfatları bile inkar ediyorlar. Niye Allah'tan başka kadim yok? Kadim tektir. Öz zatıdır. Ya sıfatlar zattan ayrılmaz. Sonra kafası basmıyorlar. Şimdi diyor onlar tenzih mertebesine takıldı. Tenzihe takıldı. Ya Allah Celle Celaluhu. Görülür şekil olacak? Yok. Yön olacak mı? Yok. Benzeri bir şey olacak mı? Yok. İdrak edebilecek mi? Yok. E nasıl görecek arkadaş diyor? Bu sefer görülmeyi hepten inkar ediyor. Mutlaka arab ediyor ki ben bir ortaya yol buldum diyor. Eğer diyor onlara desek ki tecelli suriyle görülecek. Tecelli suri Allah'ın yarattığı bir nur, o mahluk. Allah'ın kendi yaratılmamış. Ama bir bir nur yaratır. Güneş de nur yaratmış. Bir nur yaratır, özel o nuru da şekle sokar. sokar. O şekil münezzeh midir? Münezzeh değildir. Çünkü o Allah'ın yarattığı bir nurun şekle bürünmüşüdür. O zaman ne oldu? Ona diyebilirsin ki önümde gördüm. Üstümde gördüm. Sağımda gördüm. Cihet verebilirsin. Nasıl gördün? Şöyle şöyle diye örnek verebilirsin. Çünkü mahluk oldu. Yaratılmış bir nur olduğu için. Artık insan kılığına mı girdi? Güneş kılığına mı? Ay kılığına mı? O tecelli nereden geliyorsa o şekle girdi. Çünkü zaten yaratılan da şekil olur. Nur yaratıldı ya, yaratıldıktan sonra yönü olur, şekli olur, şemali olur. Bu sefer ne olur? İdrak de edilebilir, benzetme de yapılabilir. Cihet de olur, yön de olur, keyif de olur. Ben de diyorum ki diyor abi, burada allah Teala görünecek ama şekle girmiş nurunun bir tecellisi görülecek. E bunu Muhtezile'ye de deseydim diyor, Mutezile de olur, bu olur derdi diyor. Çünkü yaratılmış bir şey bu nur, ona şekil de verilir. tenzi mertebesinde değil çünkü yaratılan hiçbir şey tenzi mertebesinde olamaz. Münezzeh bir Allah. Yaratıldığı için. Ama bir gülâfı vazet Tecelli sen dersen ki diyor Allah ciheti yok, şekli yok, tamam hepimize göre böyle. E nasıl görülecek? Mu'tezde der ki asla görülmez. Şekili olmayan, yönü olmayan görülür mü der. Ama bu tecelli buna benzemez. Feynel cihete çünkü yön, işte yön dediğim ön, arka, sağ, sol gibi. Vel keyfe şekil. Nasıldı? Şöyleydi. Tarif mesela yuvarlaktı. Enliydi, boyluydu. E bunlar melhuzani düşünülebilir tecelli tecellide. Çünkü tecelli allah Teala'nın kendi zatı görünmüyor tecellide. Yarattığı bir nur sana parlıyor. O zaman o nur mahluktur. Mahluk olduğu için nurun şekli şöyle ışığı böyle rengi böyle diyebiliyorsun. Mesela evliya Allah tecelliler görüyor diyor ki sarı bir nur. E şimdi bu Allah görürse sarılık olur mu? Yarattığı bir nur olduğu için sarı da diyebiliyor. Bazı veriler diyor ki bana beyaz bir nur tecelli. Anladın mı? Renk verilir mi Allah'a haşa? Ama tecelliye verilir. Çünkü tecelli yaratılmış bir nur şekle girmiş. Ha, buraya dikkat edin. Zaten buraya anlarsan ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm, Mahmut diye göründüm, beni şirkle itham ettikleri vabilerin, lafların çözümü buradadır. Orada Allahu Teala Mahmut Efendi'nin içine girdi aşağı, Yunus Efendi'nin içine girdi aşağı diyen kafir olur allah Teala bir nur yaratmış özel, o nuru şekillendirirken Yunus diye Mahmud devli Allah'tan zatların şekliyle o nuru çıkartmış ortaya. Yarattığı bir nur ama Allah'ın parçası değil aşağı. Yaratılan ya o da mahluk, Mahmud Efendi de mahluk, Yunus Emre de mahluk, Herkese, Resulullah Efendimiz de mahluk sallallahu aleyhi ve sellem. da dikkat. Burada tecelli Suri'den bahsediliyor. Şekle girmişte Celle Allah'ın yarattığı bir nur. Muhittin-i Arabi diyor ki ahirette Allah görülecek ama öz zatı da görülmez. Şekle bürünmüş yarattığı bir nur çıkar meydana. E Mutezile'ye de bunu deseydik onlar da bu olur derlerdi diyor. Fakat muhittin Arabi'nin bu görüşü doğru değil. Diye doğru değil. Ya yani, ahirette allah Teala zatıyla görülecek. E şekil var mı yok? Yön var mı yok, taraf var mı yok, idrak var mı yok, misal var mı yok, yok, yok, yok. Tenzih mertebesinde görülecek. Muhtezdenin kafası oraya basmadı işte. Tenzih mertebesinde nasıl göründür her şeyden münezzeh diyor. Biz de diyoruz ki her şeyden münezzehse her şeye de kadir. Her şeye de kadirse kendisinin öz zatını göstermeye de kadir. Ama şekilde olmayacak, anlayış da olmayacak, örnek olmayacak. O lezzeti alacaklar o kadar. Hiç tarif edemeyecekler. Nimetleri, cennetleri uzayacaklar bütün onu görünce. Eğer tecelli suri de, Suri tecelli desek muhittin Arabi gibi, o zaman bu Ahiret Allah görülmeyecek demek olur. Çünkü öyle de tecelli Suri dünyada da var. Evliya Allah'tan bazılarına Allah'ın yarattığı bir nurunu parlatıyor. O zaman dünyada olan cennetin fark kaldı. Biz dedik ki bu sadece cennete mahsus, o nasıl olacak? Bu görüş yanlış. La ehfa mağazetlerini tahlil yapıyor. Gizli kalmaz ki en netenziyle ruhiyeti lukraviyeti. Ahiretteki Allah'ı görmeyi indirmek. ile tecelli suri. Allah bir nur yaratacak. O nuru şekle bürüyecek. Hani dünyada da olabilen gibi suri bir tecelli görünecek demek yani ahiretteki ruhiyeti görüşü suri tecelliye indirmek inkarun aleyha. Aslında Allah'ın görüleceğin inkardır. Fil hakikati. Şimdi hakikatte bu Allah görülmeyecek demek olur. Çünkü neden? Cennetin ne farkı kaldı? Suriyede tecelli ise, onu zaten dünyada da olur. Mevla buraya gibi vücudu yemeydi, bir takım müjdeler aydın olacak. İlah Rabbihane azra, kıyamet süreci. Rabbine bakacak diyor. Bak Rabbine bakacak diyor. Rabbinin tecellisine demiyor. Rabbine bakacak. O zaman sünnet tek fırkayı naciye, tek kurtulan Hamdun arabi de sünnettir yani orada yanlış anlamayalım. Bir tevhile gitmiş tevile gitmiş isabetli değil. Isabetli değil. Çünkü ven ne tecelliye suriye. Sen dersen ki suri tecelli görülecek. Yani şekle bürünen bir nur. O nur da Allah'ın yarattığı mahluk yani. Bunu dersen ve inkâne tamam eğer o ise de mugayran farklılık arz eder. li tecelliyati suriyyati dunyeviyyati. Tamam Muhyiddin Arabi de dünyada evliyaullah görünen tecelliler kabilinden zayıf bir görüntü demiyor. Tamam, senin dediğini anlıyorum diyor. Dünyada görülen suri şekle bürünmüş nur tecellilerinden farklı diyorsun. Yani o büyük bir parlama. O nuru hiçbir veli dünyada görmemiş. O öyle bir güçlü bir nur yaratmış ki o oraya mahsus. O da oraya bir özellik veriyor tabi cennetle dünyanın farkı olacak. Tamam diyor. Sen de diyor bir fark koyuyorsun. Onlara benzemez diyorsun. Ama eğer buna Allah'ın yarattığı bir nurun görünmesi şeklinde mana verirsen le bu olamaz rüyetel Hakkı Teala Bu bunu gören Allah'ı görmüş olamaz ki. Ama Mevla böyle Rabbine bakacak. E sen diyorsun onun yarattığı yaratanla yaratılan bir mi? tecelli Suri'de görünen nur yaratılmış. Mecid Mahmut Efendi yaratılmış. Yunus Emre yaratılmış. E şimdi onu gören Allah görmüş olur mu? E ne demek eti mebhurundum? Ya işte nur, bir nur yaratmışım özel Bu velilerimin içine yerleştirmişim O nurun sanki müşekkel hali O nurun Şekle bürünmüş halinde O Allah dostlarını görüyorsun Ama o nur yaratılmış O Allah dostu da yaratılmış Uygun, uygun. Ama senin dediğin Allah'ı görmekten bahsediyoruz Hiçbir veliyi gören Allah'ı görmüş olabilir mi Resulullah sasemi gören Allah'ı görmüş olabilir mi Allah'ın zatı ayrı bir şey o cennete mahsus yaratanla yaratılan bir olur mu? Mevla diyor beni görecekler. E sen diyorsun suri tecelli. Suri tecelli yaratılmış. E şimdi Mevla'nın beni görecekler buyurduğu yerde yarattığı bir şeyi görmek, Allah görmek olamaz ki. İsterse nur dünyadakilerden farklı cenneti kaplamış. Her şeyden farklı da olsa, o yaratılmışsa Allah'ı görmek olamaz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani? Burada Nazım diyor ha. Benim temin Emali'den okuduğum biraz sabret. İmam Rabbani her şeyi söylüyor zaten. Sen ne konuşuyorsun önceden? Ahmet diyorlar bana tabii şimdi. Yerâhül mü'minûne bi gayri keyfin ve idrâkin ve darbin min misali. Yarahu Allah'a görecek el müminun inananlar. Bak Allah'a göre Tecelli değil. Akaidimiz böyle söylüyor. Bi gayri keyfin. Şekil veremeyecekler çünkü Allah şekilsiz. Ve <gülüyor> idrakin kavradık diyemeyecekler çünkü kavrayamazlar. Onların kavrayacağı gibi bir şey değil. O dar min misali bir örnekle açıklanacak cinsten değil. Yani işte nasıldır dese neye benziyor? Bir şeye benzemiyor. E senin görmenden aldığın zevk neye benziyor? O da bir şeye benzemiyor. E gördünüz mü? Gördük. Ne anladınız? Anlayamadığımızı anladık. Ama lezzet aldınız mı? Anlatamayız o kadar. Kendine de her şeyi unuttuk. Huri lazım değil, karı lazım değil, yemek lazım değil, su lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Sadece onu görelim, son kadar öyle kalalım. Ama o lezzet hepsinin üstünde olduğu için ara sıra tattırılacak. Normal Müslümanlara dünyadaki iki bayram gününde dünyada cennette gün gece yok ama mevsim var. O mevsimde nereye denk geliyor dünyadaki iki bayram günü? O dakikalara denk gelen noktada bütün cennetle Allah'ın cemalini ziyaret edecek. Daha ileri Müslümanlar her cuma günü Allah'ı teala ziyaret edecek. Makamları yüksek haftada bir. Şimdi bir sakalı şerifi ziyaret ediyoruz da uf feyizlere gark Bir de Resulullah ziyaret edecek nasıl olurdu acaba? Bayılan, ölenler falan olur. Bir de mevlayı ziyareti düşünemiyorum. Ölmek olsa 40 kere ölürler. O zaman tarbi misal de yok. Ama Makamı daha da yüksek olanlar var. Bunlar kim? Ve kramu maalallah Allah katında en değerlisi. Yani cennet elinin men yanzurulâhü gadveten Her sabah akşam Allah'ın cemani ziyaret. Bunların makamı çok yüksek. Ya Cennette gün yok ki gece yok ki sabah olsun Dünya günlerinin saatlerinden o vakte denk gelen zaman dilimi. Kafan çalıştır. Çünkü cennette akşam gece yok. Devamlı nur. Güneş de yok. Işık güneşten gelmiyor dünya gibi. Devamlı nur. Ama o vakte denk gelen sabah akşam iki defa ziyaret var. Ama Evliya Allah'tan bazıları buyurmuşlar ki efendim bir kere bile bir an bile cemalini benden örtecek olsa ben cenneti istemiyorum. Yani onlar da demişler ki işte beyaz bestami makamları Büyük velilerin makamları efendim, onlar ki, Ya Rabbi, biz devamlı cemal istiyoruz. Cennet nimetlerinden hiçbir şey istemiyoruz. Biz çünkü dünyada hep seninle meşgul olduk. Bir an bile senden gayrini düşünmedik. Masubadan kurtulduk. Fena fila ve olduk. O zaman biz seni istiyoruz. Hani bana seni gerek seni. Yunus Emre'nin makamı işte yine. Sade seni isterim diyor. Huri gılman ağaç falan istemiyorum diyor. Ha o makam çok yüksek. Havasul havas. Seçkinlerin en seçkinleri falan. Ya cennete girsek yeter diyoruz. Biz artık kapağı atmaya bakıyoruz ya. Biz hatta cehenneme de girsek sonunda çıksak bile kurtarır hesabına gidiyoruz. Nerede bizde o makam var? Nerede bizde o makam var? Hurst Efendi çok mübarek adam idi. Devamlı zikir, devamlı fikir. da murakabı, ağlamaksız sızlamak sabaha kadar ağlar her gece ya. Fakat işte makamı tabi Beyazıt Bestami olabilir misin tabi ki. Onun için mektubatta okuyoruz böyle. O da sağıma otururdu. Eskiden İsmail giderler. dersler. 80'li yıllar. O de 85 vefatı. 81. Ben Rize'den geldim o ara. Efendi babanın oğlu Galide abi yanımda oturur. Bahattin abi yanımızda oturur. Böyle bir İsmail bir halkamız var ki dünyayı değişmem. Bütün şey, hoca efendiler o halakalarda bulundu şu anda bütün ders okudan hocalar. Orada şimdi bunu okuyoruz. O Mevlana'nın cemalini görmek başta başlar ağlama ama yüzü pancar gibi olur. Böyle ağlar ağlar dersin ki beyin kanamasından gidecek ya sakin ol. Tansiyon hani fırlamış kan hücum ediyor ya. Ağlıyor ağlıyor o tecelli geliyor ona yani boş adam değil. Veliyullah ölümünü bile haber verdi birkaç gün sonra hakikaten öldü. Sabahsa alam geldi. Talebeleri toplayın şu gödatim yapacaksınız kabrimi. Ya ne oluyor sana? Adam böyle adam. Fakat işte makam meselesi. Şimdi biz onu anlatıyoruz, anlatıyoruz. Evet. İnnelillahi teala cenneten. "Ceyse fi uhurun ve kusur." Mektubatta başka yerde. Allah'ın öyle cennette makamı var ki, hur yok, köşk yok. Ne demek? Yemek yok, içmek yok. Hiçbir nimet yok. Ne var? Tecelli-i Rabbuna. Devamlı Rabbimizin tecellisi var. Şimdi istiyorum ya Rabbi, başlıyor ağlama, sızlama, şudur budur. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Biraz duruyor tabii ağlaması geçiyor, ayılıyor. Abi derdi bana da bazı öyle şey. Hiç yemek yok mu abi hakikaten ya orada? İşi bozdu. Ya sırf Mevla'yı arayan, bana seni gerek seni. Huri Gülvan dedikleri birkaç, Huri birkaç ağaç bilmem ne. isteyene ver onları, bana seni gerek seni. E bu makamdaki adam. Ya zaten tecelliden açlık hissedilir mi? O Nura Kark olan susuzum der mi? kararar arar mı, koca arar mı? Yani kadınları da düşünelim. Onda erkeği var. E, Buna aranmaz. Ve peki kardeşim sen nasıl diyorsun ki e, hala diyorsun ki hiç mi yemek yok abi diyorsun. O şimdi o ağlarken onu düşünmüyor. O tecelliye kendini kaptırıyor. Ayılınca biraz abi hiç mi yemek vermeyecekler? Hiç mi hanım yok? Böyle bir şeyler derdi biz Ya mübarek yani sen oranın makamında değilsen ne orayı talep ediyorsun? Faz bestami olduğunu Emre ol, o zaman ağla oray için. Ve şimdi sen biraz da huri, biraz da yemek, biraz da efendim e, zevk, lezzet cennette diz boyu ama e, bunlara takıldığı noktada zaten sen en fazla sabah akşam görürsün. En fazla yükseklik derecesi. Zaten iki bayram en aşağısı. Haftada bir Cuma'ya denk gelen zaman dilimi bir yukarısı. Sabah akşam ekramu malalla, ondan değerlisi yok. Bu tasavvuf eyli, Allah fena ve fena fenafillah ve istigrak halinin yani kayda girmez. Bunlar özel. Bunlar sıralım mevlletecileriz. <gülüyor> Mazher ve muhatap oluyorlar. Onun için ve birazetülen bir alim salatü'llahü peygamberlerin gönderilişi yeni bir mevzuya giriyor. <gülüyor> Rahmetül lill alamin bütün alemlere rahmettir. Allah acıdığı için bize peygamberler gönderdi olmayaydı. Bu büyüklerin elçiliği olmayaydı. Resulullah Efendimiz bize gönderilmeydi. Mesela menkâne kim olacaktı yedüllü delalet edecek ne yapıcı? Hala marifeti zâti vacibül vücut. Varlığı zorunlu kendinden olan Allah'ımızı tanımaya ve sıfatı, sıfatlarını tanımaya. Kim diyecekti bize Allah'ı kim tanıyabilir tanıtabilsin ya? Akılla fikirle olsaydı Eflatun çözerdi. Aristo çözerdi. Adamlar felsefe yapmaktan, mantığa vurmaktan kafayı yemişler, tırlatmışlar yani. Adam yine ne diyor? İbn Sina bile ne diyor? Felsefenin babası. Tıbbın da başı. a babası. Ne diyor İbn Sina bir bekle biliyor musun? Düşündük, taşındık, Allah bulma uğraş, uğraş, uğraş canımız sıktı diyor. Bütün felsefeciler adına konuşuyor. En sonun diyor göre göre gördüm diyor. Ama ne gördüm diyor. Ya elini senesine dayamış böyle şaşkın düşün yani gördüm diyor. Ya da efendim diyor almış bocalamış gözü mözü görmez olmuş. Bir şey anlamadım diyenleri gördüm diyor. Yani gelinen son nokta hayret ve şaşkınlıktan öte geçemedik diyor. İbn-i itiraf ediyor. Felsefecilerin başı. Onun için sen buyurdu ki rüya devli Allah'tan biri gördüm i̇bn Sina'nın durumu nasıdır ahirette ya Resulallah. Dedi ki o beni aradan çıkarıp akılla Allah'a kavuşmak istedi. Ben de pabucumun kenarıyla ağzını yırttım diyor. Bunu Efendi Hazretleri çok anlattırdı. E zaten bu alemin kıdemine kayıl olduğundan i̇bn Sina Farabi İmam Gızali'yi tekfir etmişti Kafir olduğunu söyle Çünkü Allah'la beraber başka evveli olmayan varlıklar da vara gitmiş. Akıl bu işleri bulamaz. Vahyet abi. İttibaaûlâmziyle ile Kur'an diyor Rabbinizden indirilene tabi olun. Sana da belki akılıyorun. Ben sana ne olduğunu anlattım. Sen bunu anlamaya çalış. Kur'an dışında bir beraber hadise bak. Çözemediğin bir şey kalmaz. Sen nereye bakıyorsun? Sen güya bakıyorsun, yere bakıyorsun. Sen bu eserlere bakmaktan Allah'ın zatını nasıl tanıyacaksın? Veyahut da akıl mantıkla Hemen ki, hani kim olacaktı yüme yüzü? Temiz edecekler ne yapacaksın? Merziyyati Mevlana, Allah'ımızın, Mevlamızın razı olduğu şeyler, an gayri merziyyati, razı olmadığı şeylerden. İçki içmekten razı mı diyeyim? Kumardan razı mı diyeyim? Ya erkek ipek takması haram. Ne var ipek giymekte diyeceksin. Hadi içkide kumarda zarar görülüyor biraz. İpek giymekte ne zarar var bana diyeceksin. Ama hadis gelmese ipek haram. Altın takacak erkekler. Halbuki kadınlık hormonlarını güçlendiriyor ve homoseksüelliğe meylettiriyor erkekleri. İpek ve altın. Bu tespit edildi şimdi. E şimdi Allah bundan razı bundan razı değil. Sen bunu ayıramazsın ki. Sakalı kessen mi? Uzatsan birazı, Kessen mi razı? Bunlar ancak vahiy gelecek. Peygamber gelecek. Vahiy gelecek. Ayet gelecek. hadis gelecek. Öyle anlaşılacak. <gülüyor> Çünkü bizim akıllarımızdan ennakı 90 kafalarımız bir mazilin. Uzak bir yerdedir ana azel mana. Bu manaları anlamaktan bidünite iydi nur-i davetim, peygamberlerinin davet ve tebliğlerinin nuru bizi desteklemezse ha burada şu var, su var, bu var, saat var, kitap var falan filan. Ama ışık olmasa ben burada ha, burada dururum. Bulan hiçbir görmem. Kap karanlık nasıl göreceğim? Gözümü göremiyorum. Onun için telefonumuzu bile yapıyoruz bazı kere. Odaya bir giriyoruz ifri karanlık. Telefonun şeyine basıyoruz da önümü göreyim, vuracağım sağa sola duvara diye. Bizim odada da bir direk var, bir duvar var, birkaç yer var. Böyle pat diye vuracağım diye korkuyorum. E şimdi biraz da geniş. O zaman senin şimdi aklın var mı? Var. İdrakin var mı? Var. Mantığın var mı? Var. Mantık kuralları iki kere iki dört eder gibi var mı? Var. Ama hepsi var. İşte kalem var, saat var, su var, şu var, bu var. Ha bu da kitap var. Ama ne lazım? Işık lazım ki göreyim. Ha ışıklar var, hepsi görüyor. Ha şimdi gözünün nuru olmasa, gözünün ışığı yine göremezsin. Hadi kör değilsin gözünün ışığı var. E zifiri karanlık yine göremezsin. Ha buradan gider gel. Gören adamım ama küt diye buna vururum. Burası karanlıksa. O zaman diyor senin aklın, benim aklım, fel felsefecilerin aklı i̇bn Sina'dır, Aristotur, işte benim Eflatum falan falan Hiçbiri mantıkla Allah'ı bulamaz, sıfatlarını bilemez diyor. Mutlaka ne lazım? Peygamberlerin davetinin nurunun teyidi lazım. Yani işte ne diyorum sana bu ışıklar olmadan her şey varsa da göremezsem gibi göremediğim gibi peygamber gelecek, elçiliğini yapacak, ayet hadis getirecek. Senin aklın ondan sonra o ayet hadisin nuruyla yolunu bulacak. Yani tak bir düğme. vahiy geldi, her şey meydana çıktı. Peygambersiz olmaz diyor. Öbür türlü işte Sina gibi çuvallarsın. Aristo gibi, Eflatun gibi. Ve el kasıratu bizim e, man e, Kısa etkili anlayışlarımız, aklımız nakız, fehmimiz kasır. Fehim anlayış gücüdür. Bu anlayış gücü nedir? Asla zirveye ulaşamaz. Zaten şimdi bile ne diyorlar? Beyinle uğraşan, akılla uğraşan falan. Akılsızlar değil. Yani akıl, beyinle uğraşan, akılsız. Onu tam çözemeyeceği belli bir işe girmiş. Neyse, yine hizmet ediyor. Demişler ki, insan beyninin bilmem yüzde bilmem kaçını kullanabiliyor. Zaten 100 yaşına kadar yaşasan öldüğün zaman beyninin bilmem ne kadarını kullanamamışsın. Sen beyninin tümünü kullansan bile Allah anlayacak sıfatlarını bulacak noktada mükemmel değilsin. Şimdi olan malzemenin bile kaçta kaçını kullanamayan adamsın. Ondan sonra peygambere ne lüzum var? E gibi adama ne lüzum var esas? Sen fuzuli bir adamsın. Çünkü Allah'ın vahyini reddediyorsun. Bizim diyor anlayışımız Nereye gitti? Dünyanın en zeki En anlayışlı adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen akıl Aklı evveldir İlk yaratılan akıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıldır Bütün peygamberler, veliler, bütün ümmetler Adem aleyhisselam dahil Çünkü manevi alemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce yaratılmıştır Adem çamuru yoğrulurken Ben küntü nebiye ben peygamberim. O zaman ne oldu? Bu, bu noktaya geldiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonradır ama ruhaniyet yaratılışı, aklının tekamülü Adem Asam'dan öncedir. Onun için Farız, aşıkları sultan ne diyor? Ve inni, ve in Adem'e sureten, fe liyemanen şahidun bin übüvveti. Bir übüvveti. Sureten Adem'in oğluyum ama maneviyata bakarsanız, onun babası olduğuma da şahit var diyor. Yani manevi alemin babası. Hal böyle olunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinlere, şeytanlara, meleklere neyse hepsine mükellef varlıklara verilen akıl onun tümünü toplasan onun aklının şu kadar şu kadar dört binde bir etmiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile aklıyla çözemiyor. Mükemmel akıl çözemez. Bir iş oluyor şaşırıyor. Ne diyor? Vahiy bekleyelim diyor. O vahiy bekliyorsa sen hangi mantık kuralıyla helal aramı çözeceksin ya? Makbuletün Fesada uğramıştır Fiyazil muamele Bizim kısa kafamız Noksan anlayışımız Bu muamelede Allah'ın rızasını bulma Cennetine gitme Bu büyük peygamberleri taklit etmeden Onlara izlemeden Onlara tabi olmadan Aklımla bulacağım Habale uğrarsın Fesat Yani bozuk bir yola girersin çıkamazsın Birçok filozof Cehennemlik oldu bu yüzden ya fahiş tabi olmadı. Ne ama evet. İnnel akle akıl ve yani eğer ne kadar ise de hucceten akıl huccettir. Delildir çünkü neden akılsız mükellef değil. Adama Allah akıl vermediyse niye Müslüman olmadı? sormuyor. Niye namaz kılmadı? sormuyor deli. Onun için akıl delildir. Rehberdir yani adama yol gösterir. Ama sana yol sana o akıl helalı, haramı, dini, imanı, ahiret, cenneti, cehennemi bulduramaz. Vahi gelirse onu anlamana yarar. Aklında faydası var. Vahiy anlamana yarar. akılsız onu da anlamaz. Anlamaktan ileri geçmez. Ama sen dersen ki, arkadaş, adam dört karıya kadar alabiliyor, kadın niye dört kocaya kadar alamıyor? Sen kalkarsan, mantı vurursan efendim kadın niye ipek giyebiliyor, erkek niye ipek giymiyor? İpek ne yapmış? Şimdi buralarda mantık durur. Ha şimdi kaç bin sene geçmiş de ipek erkekte kadınsal hormon salgılatıyor veya altın. O yeni yeni bulunuyor. O zamanki adam bunu e şimdi de İslam'ın birçok hükmünün hikmeti bulunamadı ki daha. Ama biz vahye tabi olduk. Ama mutlaka hikmeti var mıdır? Tabi var. Allah hakimdir. Boş iş yapar mı? Ama senin bunu aklın anlama yeter mi? Yetmez. Sen ne yapıyorsun? Aklın ermedi. Bunu reddediyorum. İşte sen orada yavur oluyorsun. Ayet ve hadisler, sayı hadislerde geçenlere inanmak zorundasın. Aklın ermese de. Mesele bu. Şimdi birçok ilahiyatçı neden kavur oluyor? Ya milletin aklını anlamayacağı şeyler işi kıvırıyor. Ne okuldu Mehmet okuyan şimdi dinden imandan çıkıyor. Adam e, mucizeyi kabul etmiyor. Meryem validemiz eşsiz kocasız çocuk doğurduysa aleyhisselam dediğin gibi işte Mustafa İstanbul'un çuvalladı. Adem aleyhisselam nasıl topraktan dönecek buraya mucizeyi Allah'ın gücünü kabul etmediğinden kalkıyor ne diyor? Adem aleyhisselam babası var diyor. Rezil oldu gitti bütün dünya işte Adem Hasan babası var deyince. E, bu da ne diyor? Meryem mi? De diyor. Ben inceledim diyor. Hulku Cemiz oldu şaşırdı ya. Telefona katılıyor. Hulku diyor ki hocam ne tespitiniz var? Diyor ben diyor bir şey dedim. şeyde diyor Meryem'de diyor iki cinsiyet var. Yaptık e, anamızı kul saymışkile. Ya Rabbi ne zaten ya. Ya Rabbi ben dişi doğurdum diyor anası. Ayette anası dişi doğurdum diyor. Bu diyor ki hem erkeklik hormonları da var. Niye ki? Babasız olmasın. Kendi kendine içeride döllenmiş. E sen bu kadar ayet hadis okuyan bir hocasın. Pazar müftüsü şimdi çağırmış onu konferans verme. Bu diyanet bu müftülere bunları yasak ettirmesi lazım. Bu adam Kur'an'ın ruhuna ayrı, ayrı kırı konuşuyor. Bunun e, diyanet çağırmaması lazım. Gitsin dernekler çağırsın. Nasıl Yaşar Nuri'yi eskiden Atatürk'ü koruma dernekleri çağırıyordu. Bunlar onlar çağırsın arkadaş. Adam diyor ki kulağımla duydum. Hülkü Cevizol diyor ki kaynağınız ne hocam? Bunu ben buldum diyor. 2000 senelik Meryem valide ya. Onda erkek hormonu var. Nasıl dersin? Yani babası, babalı oldu. Yine erkek karıştı diyor yani. E Kur'an söylüyor babasız. Durum bu. İşte akla gidersen mucize olmaz deyince hoca olsan sapıttın işte. Vahyet olayacaksın. Sana Kur'an sünnet ne diyor? Bu babasız. Tamam babasız. Adem topraktan direkt. Ne babası ya? Direkt toprak oldu insan diyor sana. Sen hocayım diyen adam Allah'ın kudretini inkar eder mi ya Hoca akıl delildir ve tam fil hücye delillikte mükemmel değildir eksik bir delildir ve hay balıkın ulaşamaz mertebeden buluğu Efendim hücceti baha mertebede son delil olamaz ve hüccrettil ve hüçeül batı son noktaya ulaşmış kuvvetli delil inlem ancak bir setüen bir aleyhisselam Peygamberlerin gönderilişiyle delil tamamlanır. Akıl verdiyse delil yeterli değil. Peygamberi de gönderdim, aklında verdim, anla bunu, uy buna der, der Mevla, delil tamamlanır. Ama onun için ne diyor Muhkemümuazzibin, hatta devası Resul. göndermeden azap etmeyiz Fetret devrindekiler. Çünkü neden? Akıl yetseydi azap ederdi. Akıl yetmeyeceğinden peygamber göndermeyince azap yok. Vel ve sevabu'l yani Ahirette sevap var mı cennet? Var. Azap var bu cehennem? Var. Neye bağlı? Menutani. İkisi de bağlı. Biha. Akla bağlı değil. Çünkü peygamber zamanında yaşamayan en akıllı adam azap yok. Peygamber gelmemiş. Ahiretin azabı da sevabı da neye bağlı? Peygamber geldiyse sen de ona inanıp uyduysan ona bağlı. Öbür türlü aklın var. Niye bulmadın kendi kendine din diye? Allah sana sormaz. Niye sormuyor? Çünkü akıl yeterli değil. Mevla da tam delili vermeden mükellef tutmuyor. Ve böylece bir dahaki dersten devam ederiz inşaAllah. Sallallâh aleyhi ve sellem Muhammed ve alâhâle aleyhi ve sellem'e teslimen kathîrâ. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Âmin. Ya gâirâ men yammâmel, Âvûne zâhâdâhu, Sâhyen ve fâqa mûcûnil eynûkir rûşûmî, Ve men hu el âyâtul kübrâli mu'tebirîn, ومن هو النعمة العظمى للمهتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سر البدر فيه لاج